Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümidi kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin.